Zabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları. Herkese tekrardan merhabalar. 94.9 açık radyosunuz. İklim için programı başladı. Ben Can Tonbil, program ortağım Özge Cankara. Paris'te iklim zirvesini takip ediyor. Oradan yaptığı kayıtlarla birazdan sizinle beraber olacak. Destekçimiz Emine Öze de bu vesileyle teşekkür ederiz. Evet bugün biraz sonra vereceğimiz yayınla beraber başlıyoruz iklim içine. Semra Celit Mazlum konuştu. Türkiye'den bu iklim görüşü iklim zirvesini takip eden bir diğer isim. Semra Celit Mazlum ilk günlere dair izlenimlerini aktardı iklim içine. Ardından da Naime Oreskes'in kitabı olan ...Batı Uygarlığı'nın çöküşünün ikinci bölümünü vermeye devam edeceğiz. Bu programın kayıtlarını www.iklim için.org sitesinden de bulabilirsiniz. Tekrar dinlemek ya da paylaşmak isteyenler için bunu da hatırlatalım. Şimdi Özge Can'a dün yaptığı kayda kulak verelim ve neyin, neler olup bittiğini Semra Cerit Mazlum'dan dinleyelim. İklim için Paris'te... COP21 iklim Zirvesi'nin ikinci günündeyiz. İlk günde liderleri dinledik. Bugün e, birazcık daha müzakereler başladı. E, konuyla ilgili Marmara Üniversitesi'nden e, Semra Ceredmazlum hocamızdan ilk gün neler oldu ne bitti görüş alalım. Merhaba Özgecan ee, Senin de söylediğin gibi bugün artık normal müzakere moduna e, Geçti taraflar Liderlerin konuşmaları ve onların yarattığı Bir heyecan vardı basında e, Onları haberleştirdi daha fazla e, Bugün artık Paris paketi Olarak adlandırılacağı Tahmin edilen e, Paris anlaşması Ve e, COP kararı Yani taraflar konferansı kararı ile ilgili görüşmeler e, Olan moduna e, Geçti e, Fakat pek ümit ifade etmiyor ilk günkü görüşmeler. sonuca ulaşmak açısından özellikle biraz önce konuştuğumuz gibi bu haftanın sonunda biliyorsun şey var. E, taslak metnin nihayete e, erdirilmesi ve çeviri için e, Birleşmiş Milletler görevlerine teslim edilmesi önümüzdeki haftada Bu Birleşmiş Milletler dillerine çevrilmiş olan anlaşmanın nihai halinin görüşüp kabul edilmesi bekleniyor. O nedenle bu hafta bitirilmesi gerekiyor müzakerelerin. Fakat e, görünü, görünen o ki bu hafta e, son metni göremeyeceğiz biz. Elimizde olmayacak bu metin Çünkü tarafların pek çok konuda hala çok keskin görüş ayrılıklarına sahip olduklarını e, anlıyoruz bugünkü oturumlardan. E, özellikle e, I&DC'ler konusunda... E, Ülkelerin ulusal katkılarının anlaşmanın içinde mi dışında mı web sayfasında mı mi olacağı konusunda görüş ayrılıkları var. Onun dışında daha da önemlisi Paris Anlaşması'nın hukuki niteliğinin ne olacağı konusunda aynı yerde olduklarını söylemek çok zor. Durban görüşme kararından bu yana protokol mü olacak bu anlaşma yoksa başka bir hukuki araç mı olacak yoksa bir kop kararıyla mı? E, ayrılacağız. E, Paris'ten tartışması devam ediyordu. Bugün de yine e, aynı tartışmayı izledik. Yani Son haftada olmamıza rağmen bu tartışmanın hala sürüyor olması gerçekten çok endişe verici. E, birkaç hafta önce e, Amerikan Dışişleri Bakanı biliyorsun bir açıklama yaptı bu. E, bir e, anlaşma olmayacak yani. Kyoto benzeri bir anlaşma olmayacak dedi. Evet. Onun kastettiği daha fazla ulusal katkıların bağlayıcı olmayacağı e, şeklinde yorumlanabilir. Fakat e, bazı taraflarda Paris Antlaşması'nın bir protokol olmasını istiyorlar. Kyoto protokolü gibi. E, Amerika böyle bir protokole yanaşmıyor. E, dolayısıyla e, anlaşmanın içeriği hakkındaki sorunlar çözülememişken şekli hakkında da anlaşmazlık devam ediyor. Bunun kalan iki günde çözülmesi pek mümkün görünmüyor. Bu bağlamda kaygı verici bir gelişme de Paris'in bir protokolle sonuçlanmasını yıllardır savunan Fransa'nın bu hafta çıkan bir habere göre bundan vazgeçtiği, Amerikan pozisyonuna biraz daha yaklaştığı ve ile de protokol olması konusunda ısrarcı olmayacağı. Avrupa Birliği'nin de buradan biraz geri adım atmak yönünde bir tavır içine girdiği. E, Haberleri vardı. Dolayısıyla galiba bir protokol görmeyeceğiz ee, Paris konferansının sonunda. Bir uygulama anlaşması çok az örneği olan e, Amerika'nın başka uluslararası anlaşmalar bağlamında da zaman zaman gündeme getirdiği e, uygulama anlaşması adı taşıyan bir anlaşma söz konusu olabilir. Bu hafta ya da gelecek haftanın sonunda karşımızda göreceğimiz metin. Ee, Uygulama anlaşması dediniz. Bu uygulama anlaşması bağlayıcı olacak mı beklediğimiz gibi? Uygulama anlaşmaları da uluslararası hukuk altında bağlayıcı olabilirler. E, fakat Amerika'nın bu anlaşmaya protokol değil de uygulama anlaşması adını vermek istemesinin bir nedeni e, kendi ulusal siyasetinden kaynaklanan kaygılar. Bunu senatodan geçiremeyecek. protokol adını verirse, e, verirlerse taraflar anlaşmaya Amerikan senatosundan geçmeme. Ee, olasılığı çok yüksek. Ee, fakat uluslararası toplumda buradan bir antlaşma, uluslararası antlaşma, bağlayıcı antlaşma çıkmazsa e, bu sürecin başarısızlıkla sonuçlanmış olacağını düşündüğü için, yani düşüneceği için, hayal kırıklığı olarak kabul edileceği için uygulama antlaşması adı altında aslında hükümleri biraz daha yumuşak olan bir antlaşma ile herhalde bir uzlaşma ile sonuçlanacak e, Paris. Dediğim gibi şeyin Paris paketinin içindeki bazı kısımlar bağlayıcı olacak. Özellikle gözden geçirme kısmının taraflarının yükümlülüklerini raporlama kısmının bağlayıcı olması bekleniyor. Fakat ulusal katkıları yani emisyon azaltma hedeflerinin bağlayıcı olmayacağını artık neredeyse kesin olarak söyleyebiliriz. Nerede? Biraz önce söylediğim gibi anlaşmanın neresinde ya da bu rejimin neresinde duracak? IANDC'ler, ulusal katkılar, onun belirlenmesi gerekiyor. Web sayfasında bugün öğleden sonraki oturumlarda birisinde bu konuşuluyordu. Anlaşma metni değil de Paris COP kararı ile ilgili oturumda IANDC'lerin nerede duracağı, ayendislerin içinde ne olacağı, ayendislerle ilgili önümüzdeki yıllarda hangi işlemlerin yapılacağı konuşuluyordu. Ee, senin de baştan hatırlattığın gibi e, bazı taraflar yalnızca web sayfasında olmasını istiyor, yalnızca mitigasyon e, hedeflerinin içinde olmasını istiyor, e, finansman gibi teknoloji desteği gibi kısımların şeyin içinde e, bu yenileme sürecin içinde olmaması gerektiğini söylüyorlar. Bazı taraflar bunlar da olmayacaksa web sayfasına hiç koymayalım bunları. <gülüyor> Zaten hani Paris'te bu konuda karar almamız da gerekmez o halde. Eee nasıl olsa şey olacaksa biz bu sürece devam edeceksek önümüzdeki yıllarda Paris anlaşmasının uygulanması ile ilgili e, kararları almaya devam edeceksek hiç Paris paketin içine koymayalım ayındillerin durumunu. Daha sonraki yıllarda görüşürüz bu konuyu diyorlar. Dolayısıyla Genel eğilim, ayer liselerle ilgili kararın içindeki bütün maddeleri neredeyse silmek yönünde. Para şeyin dışına çıkaramadıkları için, köşeli parantezlerin dışına çıkaramadıkları için, uzlaşamadıkları için uzlaşamadıkları konuları metinden silerek kurtulma eğilimi gösteriyor bazı taraflar. kaygı verici olanlardan bir tanesi bu. Hani biraz önce senin de izlediğin e, yani etkinlikte sekreter ya yetersizliğini e, sergilemişti sentez raporunda. Oradaki bir umut sen, e, sekreterlerin özellikle e, dünyaya göstermeye çalıştığı. Evet şu anda yetersiz ama gözden geçirme süreciyle bunlar önümüzdeki yıllarda iyileştirilecek, yukarıya doğru revize edilecek. Dolayısıyla şimdi duymaya gerek yok. Önemli olan Paris için bütün tarafların bir hedefle Şeye gelmesiydi masaya gelmesiydi bir mekanizma kurarak bunu yukarı doğru çekeceğiz diyorlardı. Fakat bugünkü müzakereler bunun öyle çok kolay olmadığını, ayandislerin revize edilmesi ihtimalinin çok düşük olduğunu, özellikle yakın gelecekte çok düşük olduğunu gösteriyor bize. Bu kısmı biraz endişe verici. Evet az önce IND'sin sentez raporunda da zaten sürekli önemli olan sayılar değil önemli olan niyet herkes niyetle gibi daha pozitif ve hani kualitetif sayısal şeyler değil daha motivasyon cümleleri paylaşıldı aslında. Yani dünkü liderler etkinliğine göre galiba liderler gitti iş teknokratlara kaldı müzakerecilere kaldı ve son dönemeçte yine 21 yıldır olanın devamı gibi mi görünüyor? Öyle görünüyor maalesef. E, liderlerin baştan gelmesi de aslında bir müzakere taktiğiydi. Kopenhag'da e, olduğu gibi e, konferansın sonunda gelip anlaşamadıklarını ilan etmeleri yerine baştan iyi niyet e, ve senin dediğin gibi umut vadeden konuşmalar yapmaları tercih edildi. Bir ölçüde siyasi baskı liderlerin üzerinden de alınmış oldu. Konferansın başında onlar davet edilerek. E, başarısızlık olursa bu Müzakere heyetlerinin başarısızlığı olacak, Siyasetlerin, siyasetçilerin hanesine yazılmamış olacak. Aynı zamanda da e, dünyanın beklentisini azaltmış oldu. Uluslararası basın hala burada ama büyük bölümü liderleri izlemek için gelmişti. E, biraz da bu baskıyı baştan e, hafifletmiş oldu. E, hem Fransa hem de sekreter ya. Bu da bir müzakere taktiği. Evet basın gitti ama Açık Radyo burada. Semra Hoca da burada iki hafta boyunca değil mi hocam? Buradayım evet. Evet. Kendisinden görüş almayı devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin sana. İklim için. Batı Uygarlığının Çöküşü. Gelecekten bir bakış. Naomi Oreskes, Eric M. Conway. Bu kitap 2393'te yazıldı. Türkçesi Oya Tuğcu Özağaç, Bora Kabatepe. Yeni insan yayın edildi. Devam. Tarihçiler 1988 yılını Alacakaranlık çağının başlangıcı olarak kabul ederler. Bu sene içinde... gezegeni ve onun sakinlerini koruyacak uluslararası süreçlerin temelini atmak ve iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel çalışmaları yaygınlaştırmak adına, bilim dünyasıyla devletlerin işbirliğinin ürünü melez bir yapı olan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, IPCC, kuruldu. Ertesi sene, ileride sera gazı salımlarının kontrol altına alınması konusunda uluslararası bir çerçeve işlevi görecek olan Ozon tabakasını inceltici gazlara dair Montreal protokolü devreye alındı. 1992 yılında dünya devletleri iklim sistemine insan etkinlikleri kaynaklı tehlikeli müdahaleleri engelleyebilmek adına Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni yani UNFCCC'yi imzaladı. Dünya yaklaşan krizin farkına varmış, Ve bir çözüm üretme çabasına girişmişti. Ancak tepki gecikmedi. Muhalifler, bilimsel çalışmaların taşıdığı belirsizliklerin, sera gazı salımlarının azaltılmasının getireceği maliyet ve zahmeti haklı gösteremeyecek kadar büyük olduğunu ve problemi çözmek için atılacak adımların maliyetlerinin getirilerine kıyasla çok yüksek olacağını öne sürüyorlardı. Başta ancak bir avuç insan bu muhalif bakışı destekliyordu ve bunların neredeyse tamamı Amerikalıydı. Fakat bu görüşler zamanla Kanada'ya, Avustralya'ya ve Avrupa'nın bir kısmına yayıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendini haklı çıkarma çabalarının arkasındaki sebepler daha sonradan gayet iyi kavranmış olsa da o günlerde birçok insan için kolay anlaşılabilir değildi. Bazı ülkeler yıkıcı kalkınma hamlelerini mazur gösterebilmek adına Amerika Birleşik Devletleri'nin eylemsizliğinin arkasına sığındılar. Diğerleri Amerika Birleşik Devletleri'ni uluslararası işbirliğine zorlamaya çabaladılarsa da bunda başarısız oldu. Bin yılın sonlarına doğru inkar iyice yayılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Aralarında başkan, kongre üyeleri ve eyalet meclisleri üyelerinin de olduğu politikacılar inkarcı bir konum benimsediler. Belirsizlik mesajı Avrupa, Avustralya ve Kanada'da sanayiciler, bankacılar ve bazı politikacılar tarafından yayılıyordu. Aynı zamanda bir başka inkar türü de iklim değişikliği tartışmalarının kalkınmalarını engelleyici şekilde kullanıldığını öne süren Sanayileşmemiş ülkeler arasında da ortaya çıktı. Ancak bu iddiaların etkisi küçük oldu çünkü bu ülkelerin sera gazı salımları içindeki payı çok düşüktü. İstisnalar da vardı elbette. Çin nüfusunu kontrol altına almak ve ekonomisini karbon kaynaklı olmayan enerji kaynaklarından beslenecek şekle getirmek için adımlar attı. Ancak bu çabalar Batılılar Çin'in nüfusu kontrol etme isteğini ahlaka aykırı bulduklarından ve kısa vadede Çin'in gazı salımları büyük artış gösterdiğinden Batı tarafından göz ardı edildi ve örnek alınmadı. Buna karşın 2050'den itibaren Çin'in salımlarında hızlı bir düşüş başladı, diğer devletler Çin'in önderliğini takip etmiş olsalardı bugün burada saydığım tarihi olaylar çok farklı olabilirdi. 2000'li yılların başında iklim sistemine insan etkinlikleri kaynaklı tehlikeli müdahale yoluna devam ediyordu. Yangınların, sellerin, fırtınaların ve sıcak dalgalarının şiddeti artıyordu fakat bunlar görmezden geliniyordu. Aktif inkarcı olarak adlandırabileceğimiz kesime dahil olanlar iddialarını kanıtlayacak verilerden yoksun olmalarına rağmen aşırı hava olaylarının doğal değişkenlik sınırları içinde kabul edilmesi konusunda ısrarcı davranıyorlardı. Pasif inkar içinde olanlarsa, sanayide ve altyapılarda geniş değişimler yaşanmasını gerektirecek kadar büyük bir meseleyle karşı karşıya olunduğuna ikna olmamış şekilde, hayatlarını o güne kadar sürdürdükleri gibi sürdürmeye devam ediyorlardı. Bilim insanları, Münferit olayların iklim değişikliğine atfedilip atfedilemeyeceği tartışmaları içinde tıkanmış haldelerdi. Ancak uygarlık üzerindeki tehdit herhangi bir selden, sıcak dalgasından ya da tayfundan değil, iklim örüntülerindeki, patternlarındaki topyekün bir değişimden, bunun kriyosfere yani yeryüzündeki suyun buz ve kar gibi katı halde bulunduğu bölümlerin tamamına, Hakim olan etkilerinden ve okyanusların asitlenmesi, asidifikasyonu denen olaydan kaynaklanıyordu. Atmosfer, hidrosfer ya da biyosferin belli özelliklerine odaklanmaya alışmış uzman bilim insanları olayın bütününü görmekten acizdiler. 2009 yılı Batı uygarlığına kendisini kurtarabilmesi için tanınmış son şans olarak görülüyordu. Çünkü dünya liderleri o sene UNFCC'den yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nden sonra başlayan iklim değişikliğini önleme yolunda kullanılacak bağlayıcı nitelikte uluslararası bir metin hazırlama denemelerinin 15.si için Danimarka'nın Kopenhag kentinde toplanmıştı. Toplantıdan 2 yıl önce hükümetler arası iklim değişikliği paneline dahil bilim insanları, İnsan etkinlikleri kaynaklı ısınmanın tartışmasız bir gerçek olduğunu açıklarken, işi inada bindiren Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede gerçekleştirilenler de dahil, tüm kamuoyu yoklamaları, insanların iklim değişikliğini önleme yolunda harekete geçileceğine garanti gözüyle baktığını gösteriyordu. Ancak toplantıdan hemen önce IPCC'nin vardığı sonuca önemli katkılarda bulunan bilim insanlarının, güvenilirliğini sarsmayı hedefleyen dev bir itibarsızlaştırma kampanyası başlatıldı. Kampanya bütçelerinin büyük bir kısmı, yıllık karları dünya üzerindeki birçok ülkenin o tarihteki gayri safi yurt içi hasılasını geride bırakan fosil yakıt şirketleri tarafından karşılanıyordu. O zamanlardaki ülkelerin çoğu, topraklarındaki insanların refahını ölçmek için Butan'ın gayri safi yurt içi mutluluk ölçüsünü değil, artık çoktan tarihi olan gayri safi yurt içi hasılayı kullanıyorlardı ki bu ancak tüketimin bir göstergesiydi. Toplumun harekete geçmeye yönelik desteği böylece bıçak gibi kesildi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bile ülkesine adım attırma konusunda kendisini çaresiz hissetti. Bütün bunlar olurken iklim değişikliği şiddetini artırıyordu. 2010 yılında rekor sıcaklıklar ve yangınlar Rusya'da 50 binden fazla insanın ölümüne ve 2009'daki Amerika Birleşik Devletleri doları cinsinden 15 milyar dolarlık maddi hasara neden oldu. Bir sene sonra 250 binden fazla Avustralyalı olağanüstü sellerden etkilendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kışsız geçen yıl olarak da bilinen 2012 yılında kış gecelerinin en düşük sıcaklıkları hiç görülmemiş seviyelere yükseldi ve kış sıcaklık rekorlarının birçoğu kırıldı. Bu durumun insanları endişeye sevk etmesi beklenirdi. Bunu eşi benzeri görülmemiş sıcak dalgalarına tarım ve hayvancılıkta büyük kayıplara sahne olan bir yaz takip etti. Ilık kış yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldüğü için kışsız geçen yıl yakıştırması biraz yanıltıcıydı ama 2023 yani bitmeyen yaz yılı adını sonuna kadar hak ederek dünya genelinde 500 bin can aldı ve yangınlara, tarımsal ürün kayıplarına, çiftlik hayvanlarının ve evcil hayvanların ölümlerine neden olarak 500 milyar dolarlık zarara yol açtı. Evcil kedi ve köpeklerin ölümü zengin batılılar arasında iklim değişikliği tartışmalarına olan ilgiyi artırsa da 2023'te anormal olarak adlandırılan iklim koşulları kısa süre içinde yeni normale dönüştü. Bu şartlar altında bile siyasetçiler, iş dünyası liderleri ve dini önderler esas sebebin fosil yakıt kullanımı olduğunu kabul etmeye yanaşmadılar. Atmosferde artan ısı daha fazla enerji harcanmasına sebep oluyordu. Bunun sonucu da daha güçlü fırtınalar, daha büyük seller, daha uzun süren kuraklıklar demekti. İşte bu kadar basitti. Fakat kendilerini aydınlanmanın çocukları olarak gören insanlar bir cehalet ve inkar bulutunun gölgesinde kalmışlardı. Bu yüzden bugün o yılları Alacakaranlık çağı olarak adlandırıyoruz. Sıfır karbon salımını başlatacak adımların 21. yüzyılın en başında atılmış olması gerektiği aşikardı. Şaşırtıcı olarak bunun tam tersi gerçekleşti. Enerjide acil bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğu tam zamanında böyle apaçık ortaya çıkmışken sera gazı salımları arttı. Bu gerçeği anlamak o kadar güç ki bu önemli dönüm noktası hakkında bildiklerimize Daha yakından bakmamız gerekiyor şimdi. Batı Uygarlığının Çöküşü Gelecekten Bir Bakış Naomi Oreskes Eric M. Conway Bu kitap 2393'te yazıldı. Türkçesi Oya Tuğcu Özeğaç, bora kapatete yeni insan yerine getir İklim için Paris zirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil Sapancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator girişiminin katkıları Açık Radyo program destekçisi olun